Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagüler. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın, 94 94.9 Açık Radyo'dayız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Günaydın. Ee, kitap Fuarı açıldı. Ee, biz henüz gidemedik ama bugün e, ikinci bölümde Kitap Fuarı'ndan söz edeceğiz. Ee, i̇lk bölümde ise çok çok çok e, yine böyle beni heyecanlandıran... Efendime söyleyeyim böyle ağzımın sularını akıtan bir kitap bir diziden aslında bahsedeceğim. Bu dizi daha önce Güneş Kitaplığı tarafından iki cildi ilk iki cildi yayınlanmıştı zaten. Yürüyen Kentler dizisi. Philip Reeve'nin yazdığı bir kitap. Dört kitaptan oluşuyor dizi. Ee, dört kitaplık hali ee, yine Gün Işığı Kitaplığı'nın markası 18'den e, yayınlandı. Bu sefer farklı kapaklarla yayınlandı ki bu kapak çalışmaları da gayet güzel bu arada. Evet çok ee, çarpıcı kapaklar bence. Önceki kapaklar da çok güzeldi ama bu kapaklar baya çarpıcı evet. oldu. Bir de kitabı başka bir yere böyle bir hani bir taşımış yani evet. kitabı sanki bir şey olmuş işte güzel olmuş sonuçta. E, dört kitaptan oluşuyor dizi. Yürüyen Kentler birincisi ve İhanet Altında ikincisi. Bu iki kitabı Müren Beykan'la Fulya Yavuz birlikte çevirmişler. Cehennem Melekleri ve Karanlık Düzlük üçüncü ve dördüncü kitaplar. Bunları da e, Ali Ünal e, çevirmiş e, kitapları. E, yürüyen Kentler e, aslında tam da adından anlaşıldığı gibi yürüyen kentlerle ilgili bir kitap. Bu yürüyen kentler fikri zaten benim için çok öncelikle e, heyecan vericiydi. Aslında biraz Araştırınca biraz bakınca işte yakın dönem bazı akımlar, mimarlık akımları içinde artık ütopik mi denir, fütüristik mi denir bilmiyorum. Mega kent projeleri kendi kendine yeten mesela işte yüzen okyanusta dev kent projesi. Yani bir kenti bina olarak inşa etmekten hı hı. söz eden böyle işte fantastik projeler ortaya koyan mimarlar var. Devasa yapılardan bahsediyoruz tabii ve işte düşün okyanusta koskoca bir kent hani dalga yayılıp çarptığımı hissetmiyorsun yani. Evet. Ondan sonra o kendi kendine yetiyor. Tarımını yapıyor, suyunu, elektriğini neyse işte ihtiyaçları yani. Onları kendi kendine sağlıyor. Eğer böyle yani zaten mimarların varmış böyle fikirleri. Bu kitaplarda da yürüyen kentler söz konusu. Bu çünkü şöyle bir işte bir tür yine savaş olmuş ee, bizler yani atalar kitaptaki tarihe göre biz atalarız ee, boyumuzdan büyük işlere kalkışmışız nükleer enerjiler efendime söyleyeyim nükleer bombalar falan filan öyle saçma işler yapmışız. Şu anda yaptığımız gibi ve e, bunun sonucunda e, çok ciddi işte savaşlar olmuş e, yaşam yok olma noktasına gelmiş tekrar toparlanmış üstüne bir şeyler dağılmış filan dönem dönem sonunda bu yürüyen kentler dönemine gelmişiz. En sonunda Londra'nın artık tanrısı da sayılan e, bir kişi demiş ki bu böyle olmayacak kentimiz yürümeli ve bir kenti alıp altına bildiğiniz koca koca tekerlekler takıp mesela e, kitabın bir yerinde söylüyor bunu. İşte paletleri var mesela. 60 metre derinliğinde, 60 metre genişliğinde iz açıyor mesela palet. Oo çok korkut. Ama işte Londra'yı taşıyor çünkü. Yani <gülüyor> hani... <gülüyor> yani tahrip etmişler, bitmiş zaten. Evet. Hala da oymaya mahvetmeye devam ediyor. Aynen. Ee, buna kentsel darvinizm deniyor aynı zamanda. Şimdi bu çok güzel bir şey. Yani kentsel darvincilik e, diye bir şey var. E, bu da e, kentler hareket etmeye başladıktan sonra... ...kendilerini var edebilmek için beslenmek zorundalar... ...avlanmak zorundalar... ...dolayısıyla büyük kentler küçük kentleri... ...güçlü kentler zayıf kentleri... Işte ...avcı kentler e, ne bileyim... ...hantal kentleri vesaire... ...sahaya çıkıp geniş arazilere çıkıp... ...kentler avlanıyorlar... ...ve bunun kendine göre bir ahlakı var... ...kendine göre bir e, şey... ...bu hışırtılar... ...radyodan kaynaklanmıyor... ...Tayga'nın e, Bez Kitabı'nın hışırtıları... <gülüyor> ...o da bir yandan okuyor çünkü... <gülüyor> e, ...işte... ...bu... E, ...kentsel darvinciliğin de kendine göre bir ahlakı var işte. Mesela avlanıyorlar ama belli işte toplanma dönemleri var. işte ayla ilgili bir şenlik vesaire olduğu zaman... ...kentler bir araya gelebiliyor. O zaman kimse kimseyi avlamıyor aslında falan. Yani böyle işleyen bir sistem. Ve bu bunun karşıtı olanlar var. Mobillik karşıtları var. Mobillik karşıtları hareketli kentleri barbar... Şeyler de hareketli kentlerde mobillik karşıtlarını barbar olarak nitelendiriyor. Bir her zaman böyledir ya bir yandan da. Yani evet. Romalılara göre bütün şeyler barbardır ya. Evet. Hani işte. Kalan işte. Ha bir de tarihte de öyle anlatılıyor. Barbar kavimlerin akınları sonucu falan gibi böyle. İşte böyle bir ortam var. Bu ortamda Londra'da işte mühendisler loncası. Çünkü bütün kentlerde artık mühendisler çok önemli. Kentin hareket edebilmesi açısından çok önemli. Dolayısıyla mühendisler loncası ee, işte şey e, kentin aslında yöneticilerini de oluşturuyor. Yani çünkü kentin işte avlandığı zaman e, avladığı kentin ayrıştırılması ondan değerli parçaların alınması yeniden kullanılması dönüştürülmesi kentin sürekli hareket halinde kalması ve güçlü bir biçimde avlanması için mühendisler lazım. Ama mesela tarihçiler loncası da var. Çünkü e, kentlerinin geçmişini de korumaya çalışıyorlar yine. E, bizim kahramanımız Tom da e, daha hani böyle pek hesaba alınmayan ...işte tarihçiler loncasından... E, ...bir e, çırak... ...Tom Natsbury... Hı hı. ...ama e, aslında tarihçiler loncasının... ...önemi de var çünkü eski tekno... ...denen parçalar arıyorlar sürekli... ...bu eski tekno dediğimiz parçalar da... ...bugün Ay. bizim yaptığımız Ay. hataların... ...aslında sonuçları mesela işte nükleer... ...silahlar yapıyoruz uydu... ...yıldız savaşları sistemleri falan yapıyoruz ya... Evet. E, ...bugün yediğimiz naneler... ...dönüp o gün yine bizi tırmalıyor yani... <gülüyor> e, ...dolayısıyla... E, ...hani... Ders çıkarmamız gereken bir kitap onu da söylüyorum. Ee, eski teknoları bulmak tarihçilerin, arkeologların e, görevi. Onlar işte bunları araştırıyorlar, ediyorlar ve e, işte kendilerine sürekli oradan bir takım silahlar vesaireler yapıyorlar. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Sürekli işte bizim gündelik eşyalarımızda işte iPod diye bir şey varmış. Allah seni inandırsın. Yani öyle konuşmalar oluyor mesela. E, i̇şte Tom da bu e, Lonca'dan birisi Ve Lonca'nın başında çok işte böyle fiyakalı bir e, adam var. Tom tabii ki ona çok hayran vesaire ama e, birdenbire e, Londra işte bu arada uzun zamandır saklanan bir kentmiş yani çekilmiş Hı -hı. bir yerde e, saklanmış ama tekrar sahaya dönüyor. Çünkü önemli bir hedefi olduğunu mühendisler Lonca'sının da başı olan e, kentin valisi belediye başkanı pardon. E, ...duyuruyor ve e, tekrar... ...sahaya dönüyor. Bu hı hı. arada... E, ...kaçak olarak bir... E, ...işte kız biniyor... Londrel. Bu arada şehre binmek... ...diye bir terim var yani... ...müthiş bence. Çok <gülüyor> güzel şehre biniyorsunuz çünkü. Gözümün ee, önüne şey geliyor... Tabii o küçük boyutlu bir örneği ama yürüyen şato hani ha, Miyazaki'nin evet. e, filminde gördüğü evet. ya koskocaman şato Koskoca, Onun ama büyük gözümün önüne yani geliyor yani büyüğü derken yani hakikaten büyüğü. Tabii, yani 60 metre Londra'daki tabi şimdi tabi Londra'daki anıtları düşün yani şehrin en üst tabakasında o anıtlar var yani uh -huh. hani, kat kat tabi ondan sonra işte bir işte Kasaba avlıyor Londra. Ee, işte halk, kent halkı çok seviniyor falan filan. Derken o sırada ge şey gemiye diyordum ya. Şehre bir kız biniyor. <gülüyor> ee, ve bu kız e tarihçiler loncasının başındaki adamı öldürmeye çalışıyor. Ester. Tom buna engel olmaya çalışıyor. Bir kovalamaca yaşanıyor. Ve anlıyoruz ki e tarihçiler loncasının başındaki adamda böyle bir, bir hinlik bir ters bir şey var. Çünkü Tom'u itiyor ve kentten düşürüyor. <gülüyor> ve böylece dış topraklarda... Tom e, Ester adlı katil adayımızla hani e, suikastçıyla baş başa kalıyor. Ve sonra tabii ki şimdi bu daha kitabın başı e, düşünün önünüzde dört cilt var ve olaylar başlıyor. E, Tom tabii ki e, dış topraklarda olmakla ilgili ciddi sıkıntıları var. Çünkü o bir kentli hep hareket eden bir kentte işte doğmuş büyümüş Londralı tarihçiler loncasından filan. Hani bir yanda bunlar... kendini çok çaresiz hissetmiştir e, tabii. herhalde boşluğun ortasından. Yani çok fena hissediyor. Ester de çok ters bir kız zaten suratı çok fena biçimde yaralı ve bunun bir hikayesi var fakat anlatmayacağım. E, yani mesela burnunun yarısı yok falan öyle o. bir fena ağır yaralı kafadan yani suratından. Ee, ve hani Tom için gerçekten çekilmez bir durum yani çamurların içinde debelenerek Esther'e ayak uydurmaya çalışarak çünkü o dış topraklarda hayatta kalmakla ilgili hiçbir sıkıntısı yok yıllardır ayakta bu arada ikisi de çocuk aslında yani işte on 14 on dört yaşında filanlar ama baya sert bir ortamda çok sert koşullarda e, yaşıyorlar ve hayatta kalıyorlar işte derken mobillik karşıtlarının başı e, olan işte bir pilot kadınla karşılaşıyorlar. Onun e, Jenny Honeywell adlı gemisine teşeğine, e, uçan işte aracına bir tür balon zeplin karışımı bir şey. E, ama motorları var güçlü bir şey e, taarruz e, gemisi de aynı zamanda yani onu da başarabiliyor falan. Bu arada Jenny Haniver'de şey demek e, eskiden gemicilerin e, fantastik e, yaratıkları var uydurdukları eski gemicilerin. Böyle işte hatta bunları üretirlermiş mesela e, işte bir balığın kafasını alıp bir kurbanın derisine yapmayıp onlardan işte böyle tuhaf yaratıklar üretirlermiş Aa. hatta bunları satmaya falan çalışırlarmış öyle şeyler. Ne amaçla bu koruyucu işte, falan gibi bir şey e, mi? Herhalde öyle çok o kadar ayrıntısını bilmiyorum Aa. ama çeşitli fotoğrafları var bunların yani çok enteresan yaratıklar bilmiyorum üretmişler hiç. ya bunlardan korkuyorlar filan da aynı zamanda tabi <gülüyor> <gülüyor> işte onlara Jenny Hani ver deniyormuş ha. aslında. Ee, işte bu e, gemi Fang'ın gemisi de uçağa da uçak mı diyeyim balonu mu neyse osu işte zeplin peki o zeplin dedi ki işte o e, da böyle toplama parçalardan olduğu için işte herhalde bu at alınmış falan. Ve e, mobillik karşıtlarının tarafına da geçmek zorunda kalıyor Tombi'de Aha. ama bu sefer onlarla tanışınca hani ötekiyle tanışmış. ...oluyor ve aslında bir takım fikirleri değişiyor... ...sonra olayların arka yüzünü... ...gerçek yüzünü, diğer yüzünü neyse adı... Uh -huh. ...onları çözmeye başlıyor... ...ve Ester'le birlikte... E, ...tekrar Londra'ya dönüyorlar... ...bu arada Londra'nın çok korkunç planları olduğu ortaya çıkıyor... ...eski tekno bizim yani ürettiğimiz... ...saçmalıklar sayesinde eline geçir, ellerine geçirdikleri ...çok kitle imha silahı... ...diyeyim yani e, bir silah var. ...bizim hatamız onu söyleyeyim... ...yani bugün ortalık... Yine... ...birbirine katıyoruz, yetmiyor bir de... ...tabii geleceği de karıştırıyoruz geleceği de yani. bozmuşuz. Aynen öyle. Ee, i̇şte bu planları da engellemeye çalışıyorlar vesaire... ...ve e, ilk iki kitap... ...Yürüyen Kentler ihanet İhanet Altını... E, ...bunlar üzerine dönüyor. <gülüyor> sonra bu furya atlatılıyor... Ee, ...kent şey... ...mobillik karşıtları işte... E, ...ve yürüyen kentler vesaire... ...başka bir dönem açılıyor önlerinde... ...bu bozgunundan sonra şeyin... E, Londra, ...Londra bitiyor yani öyle düşün... <gülüyor> Ondan sonraki dönemde Tom ve Esther'in ikinci safhasına yaşamlarını şahit oluyor. Çocukları oluyor. Ha bayağı zaman ilerliyor. Tabii bayağı ben zaman ilerliyor. bu dört ciltteki zaman dilimi nedir diye. Tom ve Esther yaşlanıyor. Bu arada Tom çok enteresan tipler var yani işte çok... E, güzel tipler var işte Tom'un başına onlardan birisi tarafından diyelim onlardan bir tanesi Tom'u yaralıyor Tom'un işte bir takım sorunları olmaya başlıyor vesaire bu arada çocukları var ve yerleşik bir hayata geçiyorlar hı. ama çok uzakta bir yerde yerleşik hayata yani kıta Amerikası aslında efsane topraklar fakat hı hı. oraya geçmeyi hani bir şekilde başarıyorlar falan ve e, bundan sonraki macera yine mobillik karşıtları ve e, yürüyen kentler savaşı e, aslında anlatıyor ama bu sefer e, Asıl kahramanlarımızdan bir tanesi de Tom ve Esther'in kızı Ve e, işte onun e, Başından geçen Onun da içinde yer aldığı olaylar ve Bu dört cilt işte bu ...nasıl diyelim aslında distopik yanları olan bu dört ciltlik bilim kurgu... ...sonunda neredeyse işte yanağımızda tek damla yaş bırakacak biçimde sonlanıyor. İlginç karakterlerden bir tanesi iş sürücüler. Bu iş sürücüler bizim Terminator filminden bildiğimiz tiplere benziyor aslında. Bunlar insan değiller ama insandan bozma robotlar. Daha doğrusu neydi böyle şeyler vardı ya hani Blade Runner'da da var galiba evet. böyle şeyler. Ee, i̇şte bunlar e, bayağı vahşi savaş aletleri aslında. Ama e, beyinleri de durduğu için yerinde hala bir şekilde bazı şeyleri... ...çok enteresan bir başka tartışma konusu da orası. Şimdi biz bu e, dizinin... E, ...diziden size kitap armağan edeceğiz. Şarkımız çalmaya başladıktan sonra arayanlar Gerç arasında... Yaş grubuyla ilgili de bize soru soruyorlar. Yani çok... valla çok da hani... Yani çok küçük yaş grubu olmaz ben Ben 10 yaşında olsaydım bayılarak okurdum ama bazı şeyleri kavrayamazdım. Diyelim ki 11-12 artı... yani evet. için rahat okunabilir kitaplar diye düşünüyorum. Yani ben okurdum öyle söyleyeyim. 12 artı diyelim biz siz 10 yaşına bir deneyin. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani yetişkinler de keyifli okuyor. Yani. Yetişkinler zaten yani bence seven, evet, bayıla bayıla okurlar bayıla bayıla bence yani. bayıla okurlar gerçekten güzel. Çok keyifli kitaplar. Ee, bu yüzden şarkımızı da e, Terminatör'den seçtik. Bu yüzden dediğim iş sürücülere bağladım ben onu kafamda. Evet. <gülüyor> Size söylemeyi unuttum bir tek. Ondan sonra e, Terminatör'den bir şarkı seçtik. Guns N Roses söyleyecek You Could Be Mine. Telefon numaramızı söyleyelim. 0212 343 4040. 94.9 Açık Radyo'dayız. Bir Dolap Kitap devam ediyor. İlk bölümde Yürüyen Kentler adlı diziden söz ettik. E, kitabı armağan ediyoruz. Bizi aramaya devam edebilirsiniz. Ee, sen yayının başında da söylemiştin. Kitap Fuarı başladı. E, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 32.si düzenleniyor. Dün açılışı yapıldı ve e, her zamanki gibi yine çok sayıda etkinlikle... ...başlamış bulunuyor. Ya evet ve gidemedik. Evet yani. E, yani... ...fuara ulaşım... ...her zaman kanıyan yaramız... <gülüyor> yani, ...yani her ne kadar metrobüsü... ...oraya kadar ulaş, uzatmış olsalar da... E, ...birçok İstanbullu için... ...hala kitap fuarına gitmek... Git, ...gidip orada... E, ...o karmaşada gezmek... ...bir de yetmezmiş gibi dönmek... Yani evet, <gülüyor> ...büyük çile... Zor ...yani e, zorluyor gerçekten... Ee, neyse o ayrı bir konu. Yani biz tabii biraz da Tayga yüzünden çok endişelenerek gitmek istemedik. Hani çok geçen sene de bahsetmiştik. Yani çok kalabalık. Yani birisi şaka yollu yangın diye bağırsa ne olur bilemiyoruz. Hani... Evet. Hiçbir güvenlik önleminin evet. olmadığı ya bir... Vardır da hani yani evet. çok da tatminkar değil tatmin Gibi. edici evet. değil e, bu yıl fuarın teması tarih geçmişteki gelecek olarak belirlenmiş tarihle ilgili e, tarihle ilgileniyorsanız bu konuda çok sayıda panel söyleşi e, güzel etkinlikler var e, biz e, çocuk etkinliklerinden söz edelim çocuk edebiyatıyla ilgili de çok sayıda etkinlik düzenleniyor ki her sene e, bu konuda yani çocuk edebiyatı alanında yapılan Söyleşiler, paneller de artıyor gibi evet, geliyor bana. E, umarım bir gün sadece çocuk kitapları ile ilgili bir fuar da düzenlenir. Evet çok güzel olur. E, 2014'te İzmir'de sanırım düzenlenecekmiş. Evet. İstanbul'da da bekliyoruz. E, dün çok önemli bir panel vardı. Bence fuarın en önemli e, etkinliklerinden biriydi. Başlık olarak. E, evet. Evet, en Eğitimde edebiyat yasakları ve şikayet konusu olarak kitap. ...gün kitaplığı düzenledi e, bu konu, paneli. E, konu olarak çok önemli çünkü gerçekten e, eğitimde ger çocuk kitaplarına çok fazla e, müdahale olabiliyor. Kitaplar e, belli kriterlere göre seçiliyor ya da kitabın içindeki e, aslında olması gerektiği gibi olan kimi şeyler... Çocuklara işte hani kötü örnek işte argo vesaire. İşte aşırı hassasiyet var ama asıl bir de tabii 2013 yılına nasıl girdiğimizi hatırlayalım. Tabii yani, tabii şeker portakalının. Olur olmaz hani ne üdüğü belirsiz şikayetler üzerine anlaşılmaz bir biçimde bazı kitaplar gerçekten töhmet altında bırakıldı çocuk edebiyatına ya da dünya edebiyatına ait bazı kitaplar ki bu zaten yani hani saçma. Aptalca bir şeydi ya yani hani bunu hani herhangi bir iyi sözcükle anabileceğimiz bir şey değil. E, dolayısıyla konu çok önemliydi ve e, umuyoruz e, yani dinleyemedik dinleyenler için çok yararlı olmuştur evet. ona inanıyoruz. E, bugün yine Güneşi Kitaplığı'nın bir etki paneli var çocuk ve gençlik edebiyatında tarih yazmak İsmet Bertan. Mine Soysal, Müren Beykan konuşmacıymış. İsmet Bertan özellikle Anadolu tarihi ile ilgili yazdığı kitaplarıyla tanıyoruz kendisini. İşte Kapadokya'da geçen ya da Amazonları anlatan ya da Hitit döneminde geçen yani daha başka aklına ne geliyor bilmiyorum yani çok sayıda kitabı var böyle Anadolu'dan farklı dönemlerde kurgulanmış hikayeleri var ve tarihi bu şekilde çocuklara anlatmak güzel bir yöntem fuarın temasıyla da çok örtüşüyor evet. Ee, pazartesi günü bir söyleşi var. Çocuk edebiyatında fantastik öykünün yeri. Konuşmacı Murat Yığıcıymış. Kaleta kitap düzenliyor. Fantastik edebiyat da aslında yetişkinlerin ebeveynlerin, e, kimi öğretmenlerin birazcık uzak durduğu ya da, te ya da işte temkinli hani, yaklaştığı tem kitaplar. Evet. Çünkü hani fantastik ya gerçek değil. Çocukları e, e, gerçek olmayan bir şeyle hani hayır ben de onu anlamıyorum zaten. Ne anlatacağız gerçek çocuklara? Yani tamam anlatalım da yani i̇şte hayal ürünü bunlar diye diyorlar <gülüyor> ya. Zaten bütün yani, kitaplar evet. hayal ürünü yani kurgu olan her şey hayal ürünüdür ama işte yani ger gerçek dünyada <gülüyor> geçmeyince i̇şte hikayeler evet. bir anda böyle tukaka oluyor. O yüzden böyle e, fantastik edebiyatla ilgili, çocuk edebiyatıyla ilgili daha fazla etkinlik düzenlenmeli ve birazcık daha hani, barışmalıyız bence evet, o evet. konuyla. Ondan sonra çarşamba günü e, bir etkinlik var. Süleyman Bulut yakın zamanda Can Çocuk'tan e, çocuk hakları ile ilgili bir e, dizi yayınladı. Evet. E, o yayınladığı kitapları ile ilgili bir söyleşisi var. Çocukların hakları var başlıklı ee, çocuk hakları da e, ne yazık ki özellikle ülkemizde biraz yani... biraz değil neredeyse hiç e, dikkate alınmayan bir konu o yüzden bu konuda ne kadar çok yayın yapılırsa ve çocukların e, çocuklar bu konuda ne kadar bilinçlendirilirse kendi haklarına dair önemli bir adım her biri bu benim. haftaya nasıl başladığımızı da hatırlayalım daha doğrusu 29 Ekim günü e, ne olduğunu hatırlayalım yine e, bir Çocuk sekiz yaşındaki Behzat e, Özen e, bulduğu bir işte neyse o oyuncak sandığı için patladı ve e, Behzat'ı kaybettik. E, böyle örnekler başka başka örnekler de var. Ceylan var mesela o delici bakışlarıyla hala evet. Ceylan aklımızda. E, yani sadece bunlar bile çocuk haklarıyla ilgili çocuklardan önce belki de meclisi eğitmemiz gerektiğini anlatıyor. Evet, çarşamba gününün bir etkinliği de e, Red House yayınlarının Red House Kids'in düzenlediği yazar-öğrenci buluşmalarını eğlenceli kılmak. Okullarda çok sayıda etkinlik düzenleniyor e, ve öğretmenler... ...çocuklarla e, kitaplar üzerine pek çok çalışma düzenliyorlar ve e, bu, bu çalışmalar eğlenceli kılmanın yolu nedir? Konuşmacılar Fatma Akpınar, Tülin Kozikoğlu, Yıldıray Karakiya. Bu sen oluyorsun. Evet bu ben oluyorum. <gülüyor> Çarşamba bunu, saat 16'da. Burada eğlenceli olmayı da şöyle bir açmak lazım aslında. Ee, yani çocukların e, temel meselesi eğlenmektir, temel hedefleri. Biz eğlence üzerinden... E, Söylemeye, söylemeye çalıştığımız şeyleri ya da keşfetmeye çalıştığımız şeyleri nasıl keşfederiz eğlenerek diye biraz açmakta yarar var onun. Evet. Ee, Perşembe günü bir söyleşi var. Fantastik edebiyattan söz etmiştik. İçinde fantastik ögeler barındıran bir seri yayınlandı bir süre önce. Aslı Tohumcu'nun yazdığı Bol Badim Günlükleri. Üç ciltlik bir seri bu. Aslı Tohumcu'dan Çocuklar için Gizemli Üç Kitap Bol Badim Günlükleri başlıklı söyleşi de... Bu kitaplar üzerine konuşulacak. Ee, aynı gün bir panel var. Kelime yayınları düzenliyor. Okumak ya da okumamak. Ee, Renan Özdemir, Alpay Şayhan, Çınar Kaya konuşmacıymış. Okumak ya da okumamak zaten e, başlığı hemen içeriye dair bir e, fikir veriyor. Gerçekten e, önemli şeyler konuşulabilir bu başlık altında Çok şey söylenebilir. Ee, yaratıcı drama çalışması var. Nilay Yılmaz e, yürütecekmiş. Karetta kitap düzenliyor yine. Ee, karetta kitap drama ile okuma ee, ki çocuklara kitap okumanın en önemli yanlarından biridir. Özellikle küçük yaş grubunda yaratıcı drama önemli olabilir cuma günü toprak Işık nereden çıktı bu fen ve teknoloji başlıkta söyleşi düzenleyecek Tudem yayınlarından toprak Işık da bu konularda yazdığı romanlarıyla biliyoruz evet. okullarda fen ve teknoloji dersinde anlatılan konuları romanlaştırarak çok güzel kurguları imza attı toprak Işık devamı da gelecek bir fantastik edebiyatla ilgili etkinlik daha var o da pazar gününden gelecek hafta pazar günü 14.30'da fantastik edebiyatta hayal gücü ve yaratıcılık konuşmacılar Yankı Enki, Barış Müstecaplıoğlu, Gülşen Elikban, Yiğit Değer Bengi'ymiş. E, fantastik edebiyatla ilgili e, bir kere daha bir etkinlik olması hoş ve evet. bu şekilde yani daha fazla çocuk etkinliği var elbette ama biz Bunları içinden seçtik, seçtik. E, süremizi aşmak istemiyorum. İstersen e, ilk i̇stemeden aşıyoruz ama. <gülüyor> İlleyen kentleri e, hangi dinleyicimizin kazandığını da... Söyleyelim. Evet, gün ışığı kitap. Pardon, düzeltiyorum. 18'den yayınlanan Yürüyen Kentler dizisinden bir kitabı dinleyicimiz Meral Erdoğan'a göndereceğiz. Adını yanlış okumadığımız adınızı yanlış okumadığımı umuyorum. Yayından sonra iletişime geçeceğiz. Evet. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Kitap fuarında bol kitaplı günler diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir dolap kitap. Yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karaki. Kitap dostu Sezin Okulu sundu.